592. konu Hazreti Abbas'ın evini almak isteyen Hazreti Ömer'in hakemin kararına razı olması. Abbas bin Abdulmuttalib'in Medine mescidinin yanında bir evi vardı. Hazreti Ömer ona evini kendisine satmasını teklif etti. Onun maksadı bu evi alıp mescide eklemekti. Ancak Abbas, "Hayır, satmam." dedi. Hazreti Ömer de o halde hibe et dedi. Hazreti Abbas yine kabul etmedi. Hazreti Ömer, madem hibe de etmiyorsun, o zaman onu mescide ekle, dedi. Ama Hazreti Abbas buna da yanaşmadı. Sonunda Hazreti Ömer, bu üçünden birini mutlaka kabul etmelisin, dedi. Hazreti Abbas yine kabul etmeyince de o halde bu konuda aramızda bir kişiyi hakem tayin et, dedi. Hazreti Abbas'la birlikte Übey bin Ka'b'ı hakem olarak seçtiler ve kalkıp onun yanına gittiler. Übey'i de bir insanı razı etmeden evinden çıkarmanın doğru olmadığına inanıyorum dedi. Hazreti Ömer bu hükmü Allah'ın kitabından mı yoksa Resulü'nün sünnetinden mi çıkarıyorsun diye sordu. Übey'i Allah'ın kitabında yoktur ama Hazreti Peygamber'in sünnetinde vardır dedi. Hazreti Ömer peki nasıl oluyor bu deyince Übey şunları söyledi. Ben Hazreti Peygamber'in şunları söylediğini işittim. Davud Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti Süleyman, Beytül Maktiz'i inşa ettirirken bir duvarı yaptırıyor, ancak sabah olduğunda onun yıkılmış olduğunu görüyordu. Sonunda Allah Teala ona, herhangi bir kişinin hakkının bulunduğu bir yerde onu razı etmeden bina yapma, diye vahyetti. Hazreti Ömer de bu hadisi işittikten sonra Hazreti Abbas'a ısrar etmekten vazgeçti. Hazreti Abbas ise bir o evini mescide ekledi.